Sual eden kardeşimizin de ifade ettiği üzere, kurulan bir ortaklılık ki buna fıkıh dilinde mudarebe ortaklığı denir. Evet. Bir taraf sermaye verir, diğer taraf ise o sermaye emeğini koyar ve ticaret yapılır. Elde edilecek olan kar aralarında konuştukları doğrultusunda taksim edilir. Ancak mudarebe ortaklığının caiz olabilmesi için gerekli bir takım şartlar vardır.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 2 liranın 1 lirası sizin 1 lirası benim şeklinde bir taksim ettik. Elinizde yine 10 liranız var. Bir ticaret daha yaptınız ama o ticarette ise 2 lira zarar ettiniz. Evet. Bu durumda o zarar nereden karşılanacak? Bu zarar öncelikle kardan karşılanacaktır. Yani siz de aldığınız o 1 lirayı koyacaksınız. Ben de aldığım 1 lirayı oraya koyacağım. O zarar bu şekilde karşılanacak. Sermayeyi korumuş olacağız. Demek ki kar etmemişiz. Ama zararın dedim ki 4 liraysa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 Ama bir ortaklık yaptık, parayı verdim, çalıştırdınız, ticaret yaptınız, kar oldu, karı bölüştürdük ve akti fesk ettik. Evet. Ben paramı aldım, siz kendi yolunuza, ben kendi yoluma. Sonra tekrardan anlaştık, ikinci bir anlaşma yaptık, parayı yine size verdim ticaret yapmak üzere. Bu ticaretteki kar ve zarar ile evvelki ticaret hiçbir bağlantısı kalmayacaktır. Evet. Ama evvelki ticaretle bağlantısı devam söz konusu olursa, yani müdarebe ortaklığı devam ederse.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 Ama genelde Türkçe'de biz şufa dediğimiz zaman komşuluk hakkı deriz. Hemen meseleyi komşuya endeksleriz. Oysa komşuluktan önce daha iki merhale daha vardır. Bunu İlmahal kitapları açık bir şekilde ifade etmiştir. Ama soruyu şu şekilde değerlendirelim. Diyor ki ben tarlamı satacağım ama tarlamın yanında komşum var. Komşum ise diyor ki bunu kaç paraya satıyorsam ben alacağım. Ben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 Örneklendirelim, nikah yapacaksınız, nikatla hanımınıza mehir olarak veriyorsunuz. Evet. Bu durumda da evet bir mülk değişmiştir, ama bu mülk e, mali bir ivaz karşılığında olmadığından dolayı burada da şufadan bahsedemeyiz. Evet.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 Evet hocam tam da bu noktada İsmail Al-Fetva bir telefon numarasını tekrar etmemizde fayda var. 0-850-811-7777 77 numaralı telefondan fetva hattımıza ulaşabilirsiniz. Hocam diğer sorumuz kerat vakti ile alakalı. Eğer, eğer kerat vakti girmemişse ve kişi ikindi namazının farzını kılmamış ise ikindi namazının sünneti dışında o vakitte istediği nafile namazı kılabilir mi?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 İkincisi ise hafife ki bu vakitlerde nafile kılınmaz ama farz bir namaz kılınabilir, kaza namazı kılınabilir. Galize olanlar üç vakit, aslında güneşin üç hareketi. Doğumu, güneş doğduktan sonra işrak vakti girinceye kadar olan zaman diliminde farz, vacip, nafile hiçbir namaz kılınmaz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 Evet. Sizin açınızdan keraat vakti girdi ama benim açımdan kerat vakti girmemiştir. Ee, ama farzı kıldığı andan itibaren artık o kişi açısından da keraat vakti girdi kabul edilir. Yani ikindi kerahati vakite endeksi değil namazı endeksidir. O yüzden ikindi namazının tehkül edilmesindeki müstahaplık da buradan kaynaklanmıştır ki nafile kılabilecek alanı zamanı biraz daha genişletebilme adına. Bunu evet ifade hocam. Evet hocam. Yani kişi ikindinin farzını kılmadan önce nafile namaz nafile kılabilir. kılabilir. İkincinin sünnetini kıldığı gibi abdest şükür namazdaki gibi olabilir. namazları kılabilir evet. Bu konuda ama e, tabii soru. ki şöyle bir şey yani sünnet ile farzın arasına ayırmak pek hoş bir şey de değildir. Evet. Ama öncesinde insanın nafile olarak kılmasındaysa herhangi bir kera söz konusu da değildir. Değildir sağ olun hocam.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 Ee, Hanefi mezhebine göre gerek ibadet mali ibadet olsun gerek bedeni ibadet olsun. Mali ibadet tasat etmek gibi. Bedeni ibadet namaz kılmak gibi veya Kur'an okumak gibi. Böyle bir ibadetin sevabını bir başkasına hediye etmek, nafile olarak bir başkasına hediye etmek sahiptir. Ee, bu konu e, fıkı kaynaklarımızda el-hacc anil-gayr <gülüyor> yani bir başkası namına hac yapma babında incelenir.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 Hanefi iştahadı bu şekilde olduğu için bu bir ibadettir. İbadetin sevabını bir başkasına neticede nafile olarak verilmiştir. Sevabın hediye edilmesinde de bir mahsur lazım gelmez. Hatta güzel bir şeydir. Özellikle Ümre'ye giden kardeşlerimiz, Hacca'ya giden kardeşlerimizin orada tavaf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 biz imkan nispetince faizli kurumların kredi kartlarını kullanılmamasını şiddetle tavsiye etmekteyiz. Evet. E aslında kredi kartlarının tamamından kaçınılması en güzel olanıdır. Çünkü velek ki finans kurumlarının kredi kartları dahi olsa bu kartlar uluslararası bir niteliğe sahip olabilmesi için yine belli kartlarla beraber çalışmak zorundadır. Evet. Ve her yapılan alışverişte birilerine komisyon veriyorsunuz. Gereksiz veriyorsunuz. Gerek sizin namınıza satıcılara veriyor. Ama sizin yaptığınız bu işlemden veriyor. Evet Bu tabi ciddi anlamda sıkıntı. Ama imkan nispetince diyoruz. Ama bununla beraber eğer kaçış mümkün değil ise, illaki yapılması gerekiyorsa da mümkün mertebe diyoruz ki kesinlikle faize düşünmeyecek. Nedir? Faize düşünmeyecek. Nakit para çekilmeyecek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 Evet. Dolayısıyla hukuksal anlamda baktığımız zaman e, bu bana tesir etmez. Ama tabii e, meselenin vicdani ahlaki boyut olarak baktığımızda neticede faizli muamilelerin oluşmasını etken oluyoruz. Ama bundan ne derece kaçacağız? Evet. Yani kardeşimiz diyor ki velev ki peşin dahi alsak, dükkandan dahi alsak e, o dükkan sahibinin bankalarla birçokla muhataplığı var.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 ne gerekiyorsa yani sonradan su verilmenin mesela olanağının kaldırılması imkanın kaldırılması istese de veremese gibi bir takım işlemler yapılmalıdır. O yüzden kardeşimize burada bir vazife de yükleyelim. Tamam şahsı adına fetvayı sordu, şahs adına fetvaya aldı ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere her kim ki bir münkeri gördüğü zaman onu eliyle düzelsin imkanı yoksa diliyle düzelsin ona da imkanı yoksa kalbiyle düzeltsin. Burada imkanı olduğu nispetçe ne derece imkanı varsa bunun düzeltilmesiyle alakalı ne gerekiyorsa da yapmasını o kardeşimize ve bu kardeşimiz gibilerine de tavsiye etmekteyiz. Tavsiye etmek ediyoruz. Teksin. Evet hocam. Hocam son sorumuz bir doktor kardeşimiz. Ben bir devlet hastanesinde anestezi doktoruyum. Ameliyatlar sırasında ve yo yoğun bakımdaki hastalarımızda kadınların ve erkeklerin mahrem yerlerini görüyorum.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 Ama yok, muadili yok. İlla ki bir başka doktor olması gerekiyor. Bu durumda karşı cins de olabilir ama bütün şartlar zorlandıktan sonra. Artı halvet dediğimiz olayın oluşmaması, yani içeride bir başka kişilerin bulunması, bir de zaruret ne kadarla sınırlıysa.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 Değerli izleyenlerimiz bir ilmail programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere Allah'a emanet olun.